Açık devam ediyor. Ulaş Özdemir'le beraberiz. Programın başında da söylediğimiz gibi bu akşam. Senden Gayrı Aşık mı? Yoktur. Yayınlanması vesilesiyle stüdyo konuğumuz Ulaş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. geldin. 20. yüzyıl Aşık portrelerini de ekleyelim hemen. Bir alt açıklaması olarak kitabın. Evet ve kolektif kitaptan da çıktığını söyleyelim madem. Ulaş her zaman burada görmek, yayın olmak çok güzel. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizlerle de öyle. Geldi. Evimizde. Için. Evet. Evet. <gülüyor> Kitap da e, çok keyifli yani insanı 20. yüzyıl Türkiye tarihi içinde gerek yakın gerek orta vadede biraz daha uzun bir tarih içerisinde epey bir savuruyor ve pek çok e, unutulmaya yüz tutmuş aslında hassasiyeti ve duyarlı ortaya koyuyor. Sen 20 yaşında başlamışsın bu kitabın e, içinde bulunan söyleşileri yapmaya. 97 yanlış yapmıyorsam hesabını. 96 hmm. belki de e, e, Evet yani Söyleşiler 97-2002 arasında yani Rol Dergisi evet. zamanında başladı. Ama ben Rol'dan önce Express'e yazıyordum. Yani ben Maraş'taydım hı hı. E, işte lise yıllarım. Ve e, Maraş'tan 95 yılından itibaren e, yazı yollamaya başladım. Express diye bir dergi çıkıyordu haftalıktı. İlk kez galiba 8 ya da 10. sayıda görmüştüm. Haftalık dergi. Hı hı. E, dolayısıyla onun böyle bir periyodunu artık biliyordum. Yani hani hangi gün bahiye hı. geliyor, hangi gün çıkıyor. Hı. Yazıları sevmeye başladım. Sonra ben o dönem böyle yani piyasada ne çıkarsa takip ediyordum. Yani albüm, kas, işte kaset yani daha doğrusu. Hı hı. E, ve küçük küçük review. Yani böyle albüm eleştirisi, albüm kritiği artık ne denirse ya da tanıtımı hı hı. gibi şeyler yollamaya başladım. Rolun böyle o. ...işe pardon... ...Ekspres'in haftalık Hı -hı. periyoduna uygun diyelim... İşte ...pazartesi APS'ye veriyorum... ...Çarşamba orada oluyor... ...işte dergi hafta sonu basılıyor gibi... ...ara ara küçük küçük çok şey yapmadan... ...hani çok da zorlamadan... ...yani alanlarını da kestirerek... Hı -hı. E ...albüm yazılarıydı bunların ...Evet başta. albüm yazılarıydı... ...müzik dolabı kısmına... E Sonra üniversiteyi kazandım ve İstanbul'a geldim. Hı hı. Bu arada ee, onlarla hiç yazışmadan, onlar da yok, yayınlamaya kimseydi, başlamıştı evet evet, değil Yazıyı mi? yolladım, sonra o yayınlandı. Çok da ilginç. Ondan sonra da. benim de özgüvenim geldi. E zaten bir daktilo vardı, o daktiloda da sürekli yazı, bir şeyler yazıyordum. Express, yani daha çık, ilk aldığım günden itibaren böyle çok benim e, severek okuduğum ve böyle bana çok iyi gelen bir şeydi yayındı hani böyle esprisiyle üslubuyla diliyle yaklaşımıyla konulara böyle evet. yaklaşımıyla yani siyasi sert bir konu bile olsa onu böyle ne bileyim ifade etme biçimiyle falan bana çok iyi geliyordu yani o zaman için lisede olan birisi için böyle çok etkilecildim araçta işte yani git yani evet. bir sürü yayın takip ediyordum Sonra da başka bir yere gönderme ihtiyacı duymadan direkt oraya yolladım ve otomatikman yayınlanmaya başladım. Sonra bir gün ben merhaba ulaş deyip geldim. Tabii onlar böyle yolu Maraş'a düşmüş bir işte öğretmen e, gibi böyle bekliyorlardı ama ben böyle liseyi bitirmiş. Doğuma büyüme. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, bayağı da çocuksu görünüyordum zaten yaşamdan küçük gösteriyorum epey. O zaman işte kısacık saçlı birisi yani. <gülüyor> Liseden kopmuş gelmiş. Öyle girişim öyle oldu Express Pro'suna sonra işte 96'dan itibaren işte Rol Dergisi e, projesi çıktı evet. Express'in içinden aylık müzik dergisi ve ben kendime bir anda e, işte ozanlarla aşıklarla halk müziği icracılarıyla hani sadece onlar da değil ne bileyim yani benim ilgilendiğim ya da benim böyle önerdiğim bir müzik grubuyla rock müzik de olabilir ne bileyim işte popüler müzik de olur. Bir söyleşiler yazılar yazmaya bir anda kendimi teyiple birlikte e, söyleşi yapar buldum yani özel bir söyleşi nasıl yapılır nasıl soru sorulur nasıl konuşulur filan gibi bir eğitim de almadım ve kervan e, yolda düzüldü evet, aslında e, orada şey yani yazıp çizmeyi işte söyleşi yapmayı öğrendim ve özellikle de bu kitabı oluşturan yani Hı -hı. bütün e, görüştüğüm aşık ozanlarla rol dergisi yani oraya yaptığım söyleşilerdi bunlar evet ee, o da bir şey gibi eğitim süreci gibi bir şey oldu yani benim için. Evet. Peki ilgin özür dilerim e, yani aşık dünyasına ilgin okulla beraber de şekillenmeye başlamıştı diyebilir miyiz? Şu, Müzikoloji aslında, ve etnomüzikoloji eğitimi aldı Şöyle öncesinde var yani ben zaten lise yıllarım lise yani bu daktilo de. ve yazıp çizme meselesi aslına bakarsanız yani kendi bölge Maraş'ta. Çünkü bu aşıkların bir kısmı da yani özellikle 20. yüzyıl ve 19. yüzyılda yani çok fazla Maraş'ta ozan görüyoruz aşık görüyoruz. İşte Mahsuni ve Şerif başta olmak üzere. Aha. Saymakla bitmez. E, Maraş zaten aşıkların, ozanların bulunduğu bir bölgeydi. E, bizim hem evimiz hem babamın merakı hem işte böyle bir yerel derlemecilik merakı Hı -hı. onun. Hı -hı. E, biz zaten sürekli sahada bu aşıklarla beraberdik. Yani evimizde de sürekli gelen giden aşıklar, ozanlar ya da Maraş'a yolu düşen işte ne bileyim Fikret Otiyam'dan Vedat Türkal'ine kadar ne kadar yazar çizer meraklı kişi varsa bizim evimizden bir şekilde geçerdi. Hı -hı. Dolayısıyla bu aşıkların böyle orada bir yeri vardı yani Otiyam'ın bu kitapta olmasının evet. sebebi de o. Ben çocukluğumdan beri çünkü otyamdan ben o aşıkları dinliyorum çünkü çocukluğumdan beri. Hı -hı. Ya bu, aşık dünyası ilgimi çeken bir şeydi ama onları bir sistematik olarak ya da müzikolojik olarak ya da işte ne bileyim böyle bir araştırmanın parçası olarak değil de bir merak olarak yani sözlerini deftere yazardım işte kasetten deftere çekmeye çalışırdım hı hı. onlarla ilgili ne kadar yayınlanmış kitap broşür kaset varsa toplamaya çalışırdım yani mümkün olduğu kadar o dünyaya dair ne varsa açıkçası merak ediyordum bir de popüler kültürde ya da popüler müzikte işte Anadolu popta olsun diğer e, türlerde olsun kimler bunları söylüyor? ...gibi hı hı. böyle sistematik şeyler tutmaya çalışıyordum yavaş yavaş. Evet. Bu böyle söyleşilerle bu tabii şeye döndü yani bu... ...yani bir araştırma yine değildi. Yani bu kitap bir araştırma projesinin bir parçası değil. Hı hı. Ama bu kitaptan sonra yaptığım bütün yani işte çalışmalarda... ...bu hep bir şey oldu, temel oldu benim için yani. Söyleşi yapmayı böyle öğrendim, yazı yazmayı öğrendim. Evet. ...işte daha kategorik bak nasıl tartışabiliriz bu meseleleri... ...etnografi nasıl yapılır, evet. sözlü tarih falan gibi... ...yani bir sürü şeyi aslında bu kitap biraz böyle onlara başlangıç olmuş oldu. Yani kendini yetiştirdiğin bir işten bahsediyoruz Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Yani bunlar olmasaydı ben hiçbir akademik çalışmayı bu... ...yani bakış açısını bu şekilde yapamaydı imkansızdı yani evet. gerçekten. Yani üst üste hepsi birikti ki hala da öğreniyorum... ...yani tamamen bu bir şeydi yani bir yolda... Evet. Öğrenme macerası bir. E şunun için de özellikle söylüyorum. Yani şu günlerde mesela işte Türkiye'den e, üretimlere çeşitli açılardan... ...fazladan bir ilgi ve ihtimam gösterildiğine bazen şahit oluyoruz. Bu bazen yerli sahnenin yıldızları şeklinde de olabiliyor... ...ya da milli değerlerimiz şeklinde de olabiliyor. Seninki aslında hiç böyle bir hani tanınmayan ozanları tanıtmak gibi bir şeyle değil... ...saikle değil de aslında... Bu gayet içinden çıktığın bir ortamın bir tür ürünü vermek... ...oradan yeni bir ürün kazandırmak ve bunu insanlara sunmak gibi böyle çok... Bugünden baktığımda biraz da böyle naif denebilecek. Çok kıymetli ya bir pozisyon. çok önemli bir sebebi var. Yani Rol dergisi olmasaydı yine bu, bu şekilde olmazdı. Hı hı. Ya Belki başka bir yerde bu söyleşileri yapardım ama. Yani Rol'un şöyle bir, yani Rol ve Express. Yani bütün hı hı. o ya ve sonra bir artı 1'de de aynı durum vardı. Hı hı. Ben kendimi ben olarak hissettiğim bir yerde. Yani bütün ilgi alanlarımla. Yani o zaman o ilgi alanlarımın çoğunun bir popüler karşılığı yoktu. Hı hı. İnsanlar bunları hani tırnak içinde köylü, geri ya da ne bileyim yani çok bugünün dünyasıyla ilişkili bulmayabilirlerdi. Bugün çok daha popülerler yani açıkçası. Hı hı. Özellikle de sosyal medyayla ilgili hı hı. birlikte. Fakat o zaman için bunlar öyle değildi ve ben kendiliğinden o bana açtıkları alanda bunlarla kendimi rahatlıkla ifadeler buldum. Hı -hı. E çünkü zaten hani e, rolda da biliyoruz işte farklı dünyalarda ister Fransız olsun ister ne bileyim evet. Amerikan olsun başka bir kültürden bir Ozan Hı -hı. E, ne bileyim bir icracı kolaylıkla kendi, geleneksel bir şarkıcı kendine yer bulabiliyordu yani Ruh, evet. sadece bir rock roll dergisi değildi evet. e, ve söz çok önemliydi yani söz temelli müzikler e, işte şiirler edebiyat evet. falan çok e, e, müzikle paralel olarak yani şiirin aslında ilişkisi Hı -hı. müzikle kurduğu ilişki dergi tarihi boyunca sürekli vurgulandı. E, ozanlar da burada çok rahat kendine yer buldu. Evet. Ve bu rahatlıkla birlikte de ben aslına bakarsanız yani hiç o arkama bakmadan hiç de bunları düşünmeden böyle Hı -hı. kendiliğinden aslında o akışı... E, kendi şeyine bıraktım, haline bıraktım. Hı hı. Dolayısıyla da hiç böyle o dediğiniz şeyden hiç yaklaşmamak gerek, gerek kalabilecek ve onları yani aşıkları birilerine tanıtmak, aşıklarını yüceltmek, aşıklarla ilgili bir ne bir antoloji yapmak. Yani öyle bir şey hı. değildi. Hı hı. Ee, gayet kendiliğinden ve aşıkların kendilerini ifade edebileceği bir ortamı da kurmak evet. yani. O açıdan da enteresan. Şimdi bir aşağı gidiyorsunuz ya işte Alek Belçiş'e gidiyorsunuz. Merhaba ben Rol Dergisi'nden geldim şimdi. Yani Tabii ki tuhaf bir şey, bir yandan. Fakat hani dergiyi karıştırdığında, mesela çok iyi hatırlıyorum. şeye gittiğimizde ki söyle şöyle başlıyor: "A Talib'i nereden buldunuz ya?" dedi mesela. Talib Özkan. Talib Özkan Fransa'da yaşıyordu hı hı. ve Türkiye'yi terk etmiş, yıllardır Fransa'da yaşayan çok büyük bir bağlama ustası. Ve şey'in gençliğinde İstanbul'a geldiğinde ev arkadaşı. Yani aradan neredeyse bir 30-40 yıl geçmiş ve Talib Özkan'la Bey, çiçek Belçiçek şeyde görüyor. Roll, Roll diye bir derginin içinde söyleşisini görüyor. Ve söyleşimiz öyle başladı ve öyle aktı. Ve sonra bir, iki tane çocuk gelmiş. işte. O zaman Salih Nazım Peker arkadaşımla gitmiştik o söyleşiye. Adamın dünyasına dair böyle bir büyülenerek onları öğrenmek isteyen iki tane genç çocuk ve Roll diye bir dergiden geliyor. Yani onlar için de tabii ki şaşırtıcı. şaşırtıcı ve ilginç değil mi? Hiç bir şey de olmadı yani hani hiç bir zaman öyle bir e, söyleşiye gittiğim kişiler e, açısından da hiç böyle bir tuhaflıkta görmedim. Yani derginin kapağına bakıp ne bileyim işte Prodigy kapağı var. <gülüyor> <gülüyor> Ondan rahatsız olan birini de görmedim. Yani o açıdan da ilginç bir şeydi yani e, zamanın ruhu muydu bilmiyorum. Yani öyle bir olabilir. akışı vardı yani söyleşilerin, eşliğinin. Dönemin... güven tesis ediliyor evet. yani bir şekilde kendiliğinden. Peki kaç kişiyle görüşmüşsündür? Bu kitaptan bahsetmiyorum. bu Ya bu kitap tam gayrı yani epey var yani onlarca söyleşi var yani bunların içinde bir tarafta halk müziği ustalar işte Ar Arif Sağdan Musa Erol'dan Talib Özkan'dan, Mehmet Erenlere kadar Hı -hı. farklı farklı Hı -hı. karakterlerde halk müziği icracıları ee, daha popüler isimler ne bileyim işte arabesk'ten, pop'tan, rock'tan artık türler neyse işte caz, evet. caza kadar yani farklı farklı türlerde müzisyenlerle görüşmeler, yazılar ya bir sürü şey var aslında bakarsanız yani işte yani ne ya sadece aşıklarla ilgili yaptığım söyleşiler yok Rol tabii tabii ki. tabii, ki, tabii ki. Ee, ama bu, yani bu kitabı bütünlüklü olarak düşündü yani baştan beri mesela bir şeydi yani bu aşıkların dünyasını anlatmak yani hmm. diğerlerini de evet çeşitli değerlemelerde toplayabiliriz çeşitli Hı -hı. başlıklarla ama Hı -hı. yani benim için temel mesele bu aşıklardı yani aşıklarla ilişkiyi kurmaktı ve onları da ee, yani bu kitapta da bir araya getirirken ya yani sayısı çok yani bu aşıkların sayısını ne bileyim 100'e de çıkarabiliriz. Bileyim, 10 kişiyle de tabii ki sınırlı tutabiliriz. Yani bu öznel bir seçim sonuçta. Ben bir antobediya evet. antoloji yapmıyorum yani evet. bir akademik bir işte Türkiye'nin bütün 20. yüzyıl aşıklarını özetleyeceğim ya da bunlar. Bu benim öz, tabii ki öznel bir seçim Kendi hayatımla ilişkili olarak işte Otyam'dan etkilendiklerim, işte Rol'un dönem Rol'da yaptığım söyleşilerin hı. İşte bulunduğu döneme göre işte ne bileyim Mahsuni'yi yakalamamamın da bir sebebi var. Yani ben Diyarbakır'a gidiyordum İhsani'yi yakaladım filan gibi yani öznel seçimler ya da benim hayat koşullarımla ilişkili tabii. olarak da tabii ki karşılaştığım durumlar vardı ama sonuçta hep hikaye yani bütün dönem boyunca aşıklar, yaşayan aşıkları yakalayabilir miyim ve bunlara kendilerini anlattırabilir miyim? Çünkü biliyordum ki yani bu ozanlara aşıkları tek tek Alabiliriz işte Veysel, Mahsuni, İhsan hepsi birer karakter, Eşedertaj ve hepsinin kendine has bir şey var, dünyası var ve o zamana kadar yazılmış şeylerde, bunlarla ilgili yazılmış e, kaynaklarda hep işte bir yüceltme ya da bir çerçeveden ele almıştı. Işte. Veysel hümanisttir, işte İhsanî evet. sosyalisttir ve bilmem alevicidir. Şu bu vücudur falan gibi. Net var dedi. ama bu şeye bakıyorsun hikayenin kendisine hem ozanın kendi hikayesine bakıyorsun hem de işte popüler dünyadaki karşına bakıyorsun. Halbuki yani o kadar akışkan. Evet. Böyle daha böyle ee, nasıl diyeyim etkileşimlere açık evet, ve tesadüflerin de belirleyici olduğu Evet, şey. ve renk renk bir dünya. Yani yani bir yerden böyle bir kalıba soksan bir türlü o kalıbı yani her, her türlü o kalıbı kırıyor aslında yani bu ve bu kabullenmişlikler ve bu yüceltmeler ve bu işte bir Türkiye'deki işte halk müziği tırnak içinde yazımının şeyiyle birlikte işte veyselle biz konuşamıyoruz başka türlü maalesef. Değil mi? O yüzden de böyle yani yaşıyorsa tabii ki öncelikle o Ozan'a yaşamıyorsa da işte Veysel örneğinde olduğu gibi daha o zaman şey yoktu bu Metin Erksan'ın çektiği mesela ilk Veysel filmi piyasaya çıkmamıştı. Hı hı hı hı. İşte mikrofonu Nedim Otyam'a tutmak, işte Met evet. Metin Erksan'a tutmak hı hı. gibi. Hı hı. Ya da Mahsun'i işte e, vefat ettikten sonra işte onunla ilişkili dostlarına, gençlere onunla birlikte müzik yapan kişilere mikrofon tutmak gibi. ya yani Mümkün olduğu kadar o hikayeyi nasıl böyle farklı açılardan tartışabiliriz konuşabiliriz hı hı. ve sonra bütünlükte olarak baktığımda da tabi şimdi yani aradan epey bir zamanda geçince evet. yani görüyorum ki aslında yani bir sürü şeyi sormamışım bir sürü eksikleri var yani bir sürü aslında konuşabileceğimiz o kadar çok konu var ki yani şimdi tabi 2017'nin Türkiye'sinden bakınca daha da çoğalıyor bunlar evet ee, ama yani bu bize sadece bir halk müziği sadece tırnak içinde söylüyorum bundan aşıklık işte ozanlık geleneği işte Türkiye'nin yüce işte edebiyatı falanın ötesinde hı hı. işte toplumsal hayata dair işte demin bahsettiğimiz bu işte ilişkiler ağı yani Ozanların yetiştiği çevreyle ilgili olabilir, Hı -hı. aşiretiyle ilgili olabilir, ne bileyim Hı -hı. Alevilikle ilgili, ocağıyla ilgili olabilir, e, memleketiyle ilgili olabilir, toplumsal grubuyla olabilir, işte etnisite meseleleri olabilir. Göç Köyken, meselesi. Göç çok önemli, çok kritik yani evet. hani 20'ler 30'lardan itibaren özellikle. E, Hı -hı. Çünkü burada da şöyle bir kabul var yani bu aşıya baktığın zaman İhsan tırnak içinde köylü bir adam. Hı -hı. Evet. İyi de yani İhsan köyde yaşamadık, İhsan hep şehirdeydi. Evet. Yani bu niye böyle bir şey yani kafadan bir ihsani köylüdür kabulü. Yani bu bütün bunları tabii yeniden bir sorgulama ihtiyacı yani ben bu kitapta bunlara bir cevap vermiyorum ama yani bu kitap vesilesiyle belki bunları yeniden bir daha bir yazarız bir daha bir tartışırız bir daha bir konuşuruz yani bir daha bir böyle bu e, kabul edilmiş türkü ve halk müziği evet. e, kavramlarını evet. bu, özellikle de bu sembol isimler üzerinden evet. Neşe Dertaş üzerinden Mahsuni üzerinden e, Aşık Veysel üzerinden yeniden bir daha bir Acaba konuşabilir miyiz, tartışabilir miyiz? E çünkü yani hem siyasette hem işte günlük politik meselelerin birçoğunda bunlar karşımıza tekrar tekrar çıkıyorlar. Dediğim gibi sosyal medya ile birlikte de yeniden hı hı. yeniden hı hı. herkes kendi meşrebince bunları bir yerlere yüceltiyor evet. ve onlar üzerinden bir söylem üretiyor. Evet. Bunu gördük yani. Hani bir... Sana işte parti kongresinde de olur, bir nebinin bir derneğin açılışında da olur, bir başka yerde de olur. Bunu sağ-sol ocu-bucu filan olarak söylemiyorum, genel olarak söylüyorum bunu. Hı hı, yani hı. herkes kendince onları bir yere koyuyor, yeriyor ya da yüceltiyor. Fakat yani bunun üzerinden yani bunlara maalesef konuşma-anlama şeyimiz şansımız çok fazla yok. Evet. Sazdanın sözünü edip pardon şiirini. İcrasını geldiği yeri dünyasını evet. rengarenk kişilikler ve bunlar sonuçta insan yani, yani evet. bunların da biz evet giderek mitolojik bir karakter büründürüyoruz bunlar ama bir yandan da bunlar böyle işte hatasıyla günahıyla işte ne bileyim kırılganlıklarıyla bunlar da insan yani birer karakter her biri kendine özgü bir karakter. Evet ve onu, ee, onların resmi yani. kategorilerden aslında. biraz artık çıkıp tekrardan bir daha bir düşünmek lazım. Tabii yani çoğu hayatta değil maalesef. Yani Hı. mikrofonda tutma şansımız yok. Allah'tan yani biraz böyle mikrofonu tutma şansımız oldu. <gülüyor> evet Vardım tutabildiklerim var. Kestim. Aslında söyleyeceğim de şeydi belki Aşıklara sen anlatırken düşündüm. Çok da e, mikrofon uzatılmamış mı zamanında? Yani genel olarak etiketler üzerinden konuşulmuş Hı? ve yani onlarla böyle derinlemesine mülakatlar yapmak çok da insanların aklına gelmemiş mi? Ya onu öyle bir haksızlık yapmayayım tabii. Yani öyle değil. Hı. Yani çok e, ilgilenen, kaydeden, yazan, çizen işte ot yamlar başta evet. üzere evet. çok fazla insan var. Ama, yani ondan sonra iki ama, kuşak bey. Ama yani sonuçta kendi döneminin her biri e, işte siyasal tartışmalarından kendi döneminin dinamiklerinden bağımsız değil. Yani hı hı. bu etiketler biraz da öyle çıkıyor tabii ki işte Veysel devletçi devletten maaş aldı işte ihsani hı hı. sosyalist bilmem tipçi işte e, birbirlerine olan şeyleri eleştirilirdi. Evet. Yani birbirlerini çok eleştirilirdi aslında. Gerilimleri ben ona gerilim diyorum. Hı hı. Ama o kadar değil işte dünyasına girdiğinde halbuki İhsan'ın dünyasında da İhsan sadece işte ne bileyim sosyalizme dair şiirler yazmadı ya da böyle ısırılan evet. şeyler yazmadı. İhsan'ın de piyasada da var. İşte isteyen dinleyebilir. Spotify'da da. Aslı ile Kerem albüm var. Yani bayağı geleneksel Aslı ile Kerem o, o anlatıyor. Hı hı. Ya da Hüseyin Çırakman'ın evet yani kızıyor işte çiçek böcek şairi diyor mesela Kula Ahmet ama onun da o şeyleri var o tür e, şiirleri var. Ya yani bu birinin Öyle öbürünün böyle olmadığı değil. Bunların hepsi var zaten dünyalarında. Yani Veysel, pardon Mahsuni işte bizim doğdu Alevilerin öldü diyor mesela İhsani. Ya da Veysel evet. bizim doğdu işte devletin öldü gibi. Hmm. İyi tamam Mahsuni evet son döneminde belki Alevilik'le ilgili şiirleri yoğun olarak yazdı. Ama Mahsuni miyim, farklı farklı tarzlarda farklı farklı konuları işleyen yani ironik şiirlerde yazdı. Günlük hayata dair de yazdı. Ne bileyim aşkına dair de yazdı yani. ...yani bu kadar da böyle şey değil... ...yani böyle bir bir döneme giriyor... Ve ...o dönemde her şeyi reddediyor falan gibi... ...de değil yani... ...tam tersine yani bu şeyler... ...o yüzden bu geçirgenlikler... ...işte bu evet. akışkanlıkları falan... ...bir daha bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. İşte yani, bakmak ama biraz mesai... ...biraz da emek isteyecek... ...o da çok geçer <gülüyor> akçeler değiller bugün. Ama derde. şöyle... ...yani bu kitaptakiler özellikle Ozanlar... ...yani örnekleri de görüldüğü üzere... ...yani popüler dünyada... Karşılıkları olan insanlar evet, yani. Birebir böyle. Evet. İşte ne bileyim Anadolu pop döneminden, işte Türk cazından, Türk popundan, Türk rockından. Evet. Değil mi? Yani Kaan Tağan göze bir albüm yapıyor. Hı -hı. Mahsun'den okuyor. Sahneye evet. çıkıyor. Daha fazla okuyor. <gülüyor> i̇şte Esin Afşar'dan, Selda'dan, Cem Karaca'dan, evet. Tarkan'dan, Sezen Aksu'dan. Saymak da bitmeyecek. insanlar dönem dönem. Cem Adrian'a işte yani evet. Bu geliyor sürekli bir aşık ozan müziği dinliyoruz zaten. Yani çok yakın zamanda da var. Muhtemelen yani çok yakın zamanda bir daha olacak, bir daha olacak, bir daha olacak. Aslında bunlar bizim etrafımızda her yerde, bir reklam müziğinde de duyuyoruz yol verdalar, yol veri. Doğru. Dolayısıyla aslında bizim dünyamızdan uzak değil bunlar. Yani, bunlar yani çok şey olarak yani çok. Canlı olarak aslında bu, bütün bunlar kültürel malzeme yoğruluyor, yoğruluyor, yoğruluyor, yeniden evet. yorumlanıyor, yeniden anlamlar büründürüyor aslında. Popüler müzik tam da bunu yapıyor. O yüzden de bir gencin de, bir yaşlı kuşaktan birinin de, orta yaştan birilerinin de dünyasında var aslında bakarsanız yani bunlar. Evet, evet. bunun kaynaklarının bir kısmı da bu Biraz bu kitapla bu görülürlük belki acaba tekrardan bir düşünülebilir mi? Yani bu bizi hı hı. tekrardan düşündürmeye sevk edebilir mi diye. Aslında biraz da öyle bir amacı var bu kitabın. Yani aşıkları hatırlatmak değil. Aşıklar zaten orada günlük hayatımızın içinde varlar yani zaten. Evet. Ama ne bileyim e, o, bu bahsettiğimiz icralar üzerinden bunları konuşmuyoruz. Yani konuşabileceğimiz çok fazla mecra yok maalesef. Evet. Yani biraz o, bu kitap onu değerde ediniyor aslında bakarsanız. Yani o dünyadan kendimize ne çıkarabiliriz? Nasıl bağlantılandırabiliriz? Bağlantıla Bir aşık dünyaya nasıl bakar? <gülüyor> bir aşık dünyayı nasıl görür? Nasıl yorumlar? Yani Kul dünyası işte mesela. Evet. Yani rengarenk bir dünya. Evet daldan dalat diyor parçalı ki söyleşi zaten parça parça yapılmış bir şey ama. Evet. Yani bir eleştirel bir şey var ve onu söyleme biçimi var. Bir üslubu var. Sürekli bir ir ironi var. Şatiye yapıyor, taşlama yapıyor. Yani bir, bir şey var. Bir incelikli bir şeylere dokunuyor mesela. Hı hı. Ama bu Weiss şeyde neşede ataşta başka bir karşılık buluyor. Hı hı. Orada da bir incelik var. Bunu yüceltmek için söylemiyorum yani. Dolayısıyla o bize belki bugün dünyaya bakmamızda da bir katkı sağlayabilir. Kesinlikle. Onu demeye çalışıyorum evet, yani. Evet. Ki bunlar yani dediğim gibi ta köyde kaldı da işte bugün hayatımızda yok. İşte kentte yaşıyoruz da türküler, şarkılar o öyle bir şey değil öyle bir dünya da değil. Gayet günlük hayatımızda da parçası işte ne bileyim Kaan bir konserine de gittiğinizde 3 saat çalıyorsa belki de 1 saat söylüyor yani artık. E de, yani. dediğin gibi bizim de dilimizde aslında pek çok değiş kalmış vaziyette artık deyimleşmiş vaziyette yani o bize bıraktıkları o çepeçevre çevre ruh hali o kültür meselesi ne düşünmek hakikaten e, gerekli nasıl ...ne şekilleri bürünüyor, dejenere mi oluyor... ...yoksa yeni manaları mı geliyor diye bakarken... ...aslında hani bu e, isimlerin... ...yani insanların kendilerinin de aslında... ...nasıl hayatlar yaşamış olduklarına da... ...biraz mesai harcamak gerekiyor tabii ki... ...bu hepimizin evet. biraz... ...ve bitmiş bir şeyden tadını. bahsetmiyorum, kitabın başında da var... ...yani ben, hani vay aşıklık öldü... ...Ozanlık, bunlar sonra aşıklarda değil... ...yani bu hikayedekiler 20. yüzyılın... ...aşıklarıydı ama 21. yüzyılda... ...sürüyor, bunlar yani şah turna hayatta... ...Almanya'da, hı hı. dertli divani hayatta... ...yani sayısız Ozan var... Gençler var. Evet. Yazıp çalıp söyleyen kadın, erkek, genç ne bileyim yani farklı farklı şeylerde sosyal ortamlarda çalıp söyleyenler var ama görünür değiller. Hı hı. Görünür alanları yok belki biraz zaman istiyor bunun için. Evet hiç belli olmuyor. Talih meselesi belki Evet ama o sözler o şeyler şiir, edebiyat ve o form biçim olarak devam ediyor bir yerlerde. Evet. Ki yani popüler kültürde bunu başkalaşmış olarak da bir daha tekrarda bakabiliriz. Yani bugün de hala ozanlık yani Bob Dylan'ın işte şey aldığı e, Nobel, Nobel aldığı alası. edebiyat e, işte şair mi edebiyatçı mı müzisyen mi değil mi kötü karga sesli mi falan tartışmaları sürerken evet. e, bir de iş yani böyle bir yanı da var yani işin içinde vay işte Türkiye'nin Bob Dylan'ı mı Bob Dylan'ın Amerika'nın Neşet'i mi falan tartışmaları sürerken evet. e, hala şey önemli bir, bir mesele yani, Bu, evet. yani dünyadaki bir sürü folk müzik geleneklerinde yani işte Hı -hı. Şiir söyleme geleneklerinde, miyim, rapten, slamden işte ozanlık geleneklerine kadar her yerde aslında bu tartışmalar var. Fransa'da, İngiltere'de, evet. İran'da. Yani. Peki şimdi bu kolektiften çıkan ikinci yayın bir çok uzun sürede çalıştığın doktora Hı -hı. çalışman da yayınlandı. Kolekt Geçen sene o yayınlandı, bu sene bu yayınlandı. Evet, evet. senden gayri aşık mı yoktur'un ve vesilesiyle biz beraberiz. Eder'e pek çok malzeme var. Fikir de var belli ki. Şimdi konuşurken bile pek çok hatta hı hı. E, girip çıkıyoruz. E, devam edecek mi bu kolektifle e, ortaklık? Yani e, Şu an bir sıkıntı yok. E, geçen sene doktora tezim kimlik ritüel, müzik icrası e, yayınlandı. Bu sene de bu yayınlandı. Yani, sıkıntı olmadan devam ediyor. Aslında başka bir projemiz var. Çok uzun zamandır. Yani daha doğrusu benden <gülüyor> bekledikleri ama benim bir türlü e, nefes e, derman bulamadan bulamadığım bir konu çok detaylarına girmeyeyim ama e, evet yani yazıp çiziyorum e, bu meselelere yine biraz böyle e, biraz sorgulayan ya da böyle artık e, 20. yüzyıl yani cumhuriyet tarihiyle birlikte kabullenilmiş Hı -hı. işte halk müziği geleneğiyle ilgili icra ile ilgili türkülerle ilgili hikayeyi biraz böyle tersinden okuyabilecek Hı -hı. bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası Hı -hı. Ee, o yüzden de yazıp çiziyorum. Biraz da böyle evet yani akademik çalışmalarım zaten devam ediyor ama onun dışında da biraz böyle hani herkesin okuyabileceği, bu meseleleri herkes kendinden evet. bir şeyler çıkarabileceği. Eskiler şöyle dermiş. Aşık saçar, arif seçer. Yani herkesin kendi kemaletine göre bir şeyler seçebileceği, kendi evet. meşrebine göre. ...bir şeyler yazmak istiyorum tabii ki... ...yani bu kültürle ilgili yani devam ediyorum ediyorum. Ellerine sağlık. Evet, e o o şeye de ben. girmişsin gibi gözüküyor zaten... ...yani 2016'da doktora tezi... ...şimdi bu 20. yüzyıla aşıkları portresi... ...yazmaya devam edeceksin gibi evet, anlıyoruz. Biraz bekliyoruz da, bu, da yani. Evet, evet, bu biraz da öyle bir zaman isteyen de bir şeydir ya. yani... ...demek evet, öyle yani, bir zaman gelmiş. Hem o hem biraz yani yazmakla oluyor bu yani bir süredir bu yani çünkü rol gerçekten yani söyleşi yaparken bir yandan da onu işte onu çöz çöz ben onu çözgü diyordum. Çözgü olarak dilimize oturdu. Çözüyorsunuz. Yani o yazma pratiğini sürdürmek yani rol çok büyük bir o açıdan önemli bir okuldu yani hepimiz için. Direkt sahada uygulamalı applied study dediğim bu işte yani sonuçta. Evet. Ama doktora başka bir, disiplin başka bir süreç. Tabii. Şimdi ondan sonra tabii o pratik devam etmiyor. Yani bu kitabın ön sözünü yazdım, diğer işte bütün söyleşileri yeniden ele aldım, girişlerini değiştirdim filan. Ama işte o hı hı. o dile tekrar dönmek çünkü başka o bir... daha bir genel okuyucuya hitap eden bir dil evet. değil ki. Tercih ettiğim bir şey yani önemsediğim bir şey evet. açıkçası. Onu tekrardan tabii bir pratikle kurmak lazım yani. Bir kere bir şey daha söyleyeyim yani. Ee, müzik dergisi sorunumuz var Türkiye'de açıkçası. Yani çıkıyor tabii ki. Yani Hı -hı. Müzik dergilerimiz var ama hani rol çok önemli bir boşluk evet. bıraktı. Açıkçası yani perspektif olarak yani tabii müziğin her türüne ki. yaklaşımla ilgili. Hı -hı. Ve özellikle mikrofon tutmak yani söyleşi yapmak. Hı -hı. Ee, ki benim disiplimi yani et etnomüzikolojin temeli yani etnografi yapmak. Ee, yani bu söyleşi yapma e, mecralarımızın bence artması lazım ki sosyal medya var bugün. Evet. İşte ne bileyim bir videoda koyabilirsiniz bir e, bloğa da yazabilirsiniz. Ama e, maalesef yani müziğe dair böyle yazıp çizme sanki biraz daha şey gibi daha bir az gibi geliyor bana. Evet. E, bu kitabı düşünürken tekrardan o günleri yani hatırladım. Çok eski bir zaman değil tabii ki tamam yani 10-15 yıl önce başladık ama 20 yıl önce. Ama bence ihtiyacımız var yani evet, müziğin yani. her türüne dair ve aynı perspektifle yani aynı derken yani şey birini o yüceltip geniş... birini azaltmadan böyle geniş bir perspektifle müziği evet. Türkiye. Çünkü bu kadar zengin bir müzikal kültürün olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Evet. Bence tekrardan düşünmek lazım. Yani olur. röportaj meselesi, röportaj Kesinlikle. geleneği o da çalışılması gereken bir Kesinlikle. mesai olarak duruyor galiba. Yani evet, belki işte. şeyi de söylemek lazım ee, bunun üzerine Ben konuyu değiştireceğim birazcık kusura bakmayın Tabii. Zaman ilerlerken Spotify listesi var Senden gayrı aşık mı yokturun 20. yüzyıl aşık portrelerini okurken e, Eşlik edebilecek müzikler e, Ben ihtiyacını hissetmiştim e, Ula şöyle bir liste hazırlamış Hı -hı. Onu da söylemiş olalım Kitabın başlığıyla e, aynı adı taşıyor Evet, evet. senden gayrı aşık mı yoktur Diye bir Spotify listemiz var 65 şarkılık Hı -hı. 4 saatten fazla sürüyor yani burada yani ben seçtim tamamını. Yani bir, benim kendi zaten bu aşıklardan dinlemeyi sevdiğim eğer Spotify'da varsa şarkı eserleri seçtim. Hı hı. İki, e, bu aşıkları ozanları yorumlayan işte popüler müzikten olsun ne bileyim halk müziğinden olsun farklı farklı müzik türlerinden biraz böyle o yelpazeyi de gösterebilecek bir seçki yaptım. Hı hı. Üçüncüsü de kitapta bahsi geçen ama maalesef söyleşme şansım olmadı. Evet. Yani onların hı. bir kısmıyla bir kısmı hayatta değildi bir kısmıyla da ben o zaman görüşememiştim. Hı hı. Ozanların da eğer kayıtları varsa onları da koyarak böyle bir bir akış. Ben bir Türkiye portresi hem işte müzik yani kitabı okurken ya da okumazken ne bileyim. Tabii. Evde e, siz bir şeyler yaparken de akabilecek. Harika. Mümkün olduğu kadar da böyle. Ya çünkü bizde bu işte köy kent meselesi gelenek modernlik tartışmaları yani Türkiye'nin bunlar kadim tartışmalar, cumhuriyet tartışmaları. Ama mesela listede de gördüğün üzere bunlar birbirinin içine böyle çok güzel giriyor çıkıyor. Yani rolde de o vardı. Yani en avangartla en ...birileri için en avantgarde, en deneysel görüş, görülen, en köylü görünen arasında bir, bir şey yoktu. Çünkü öyle bakmıyordu insanla. Yani biz öyle bir yaklaşmıyorduk. Hı hı. Yani bu listede biraz öyle birbirinin içine giriyor, çıkıyor aslında bakarsanız. O akışkanlığı biraz sağlamaya çalıştım. Umarım dinleyenlere değer. Hem listeyi ama özellikle kitabı tavsiye ederim tabii. Senden Gayri Aşık mı yoktur? 20. yüzyıl Aşık Portreleri Ulaş Özdemir. Süre bitti. Evet. Çok teşekkür ediyoruzlar. Ben teşekkür Ellerine ederim sağlık. ilginiz için. Umarım Her okuyanlara zaman. da değer teşekkür ve dinleyenlere. Ederim.